Evet Açık Radyo burası ve Açık Dergiyi dinlemektesiniz programımızın başında belirtmiştik ve aslında geçtiğimiz senede ondan önceki senede biz iki yıldır e, izliyoruz yakından olabildiğince e, TÜYAP'ın bir kısmından bahsedeceğiz TÜYAP'ın artistinde e, bu senede bir başka alan açıldı deneyimler bu işin arkasında bir başka ekip var o ekipten biri e, artist sergi koordinatörlerinin Eda Yiğit'le birlikteyiz şimdi detaylarını öğrenmek üzere ben biraz karmaşık anlattık ama anlattım ama Eda toplayacaktır. Merhaba, hoş geldin yayınımıza Eda. Merhaba Seçil. Ee, kısaca bahsedeyim. Ee, aslında biz e, 2016'dan bu yana e, Tüyap Çatısı altında yani Tüyap Sanat Forumu içinde artık sergilerinin koordinasyonunu yapıyoruz. Hı hı. E, bunu yaparken aslında kolektif bir ekibiz ve e, tam olarak bir kurumsal e, taytçılarımız e, olarak çalışmıyoruz. Yani herkes her işin. E, altına giriyor. İşte yoğun bir iletişim süreci, birçok bir farklı alandan sanatçının orada var olması, insiyetçilerin özellikle toplumsal hareketlerin orada var olması için çok yoğun ve özel bir çaba sarf ettik şimdiye kadar. E, bir yandan da hani en başında e, bu işin koordinasyonu üstlenirken de çok büyük hayallerimiz vardı. Nasıl gerçekleştireceğimiz ile ilgili e, şüphelerimiz de vardı. E, ama e, zaman ilerledikçe gördük ki bu iş böyle e, biraz sen bize e, çok inandığımız ve inatçı olduğumuz için e, daha da bağlandığımız bir şeye dönüştü. Hem de katılımcılardan gelen e, geri bildirimleri aldığımızda da aslında bu işin e, mutfağını çok daha uzun zamana yayacak bir şekilde organize etmenin çok daha anlamlı olacağını e, düşündük. E, bu sene ilk kez e, Kasım'da açılacak artist sayesinden önce bir e, büyük bir ağustos atölyesi. E, kurguladık ve şu an e, ilk günleri yani ilk 5 gününü geride bıraktık e, 1 Ağustos'ta başladık ve 25 Ağustos'ta kadar devam edecek <gülüyor> e, biraz atölyenin içeriğinden bahsedeyim e, aslında işte yani bu sene 2018'de serginin konusu Deneyim ve biz e, yani 3 yıldan bu yana bir e, her katılımcıya e, bir tematik çerçeve dahilinde katkı sunmasını orada var olmasını bekliyoruz. Ve bunu tamamen bir işte kolektif dayanışma e, prensipleriyle hareket ederek örgütüyoruz. Hı hı. E, bu atölyenin de deneyim perspektifinden aslında yani hem estetik hem emek, belki bilim, bilim kurgu, teknoloji, tarih ya da popüler kültürün e, çoklu perspektifinden deneyim kavramını herkesi düşünmeye davet ettik. E, bu aslında genel sergi çağrısı ama Ağustos atölyesinde yaklaşık şu an e, 35 sanatçı var. Bunların bir kısmı eğitim hayatını sürdürüyor bir kısmı yeni mezun bir kısmı okul dışında da var olan ama böyle çok fazla olanak açısından sorunlar yaşayan ve büyük ölçekli üretmek isteyen sanatçılar. Nasıl geldi ee, bu sanatçılar nasıl bir seçim süreci yaşandı orada 35 sanatçının şu arada bu arada hani bir şeyi deneyimlemesinden de bahsediyoruz aynı zamanda. Evet aslında şöyle ki yani bu tematik çerçeve metnini biz onlarla paylaştıktan Hı -hı. sonra aslında bir yani sonuç ürün olarak neye ulaşacaklarını e, noktalanmadan yani o süreci tamamlamadan burada var olmalarını istedik ki. Çünkü burada e, kocaman bir hangarın içindeyiz. E, 2.300 bin metrekareye yakın büyük bir hangar burası. TÜYAP yani değil orası? alanımız. Efendim? TÜYAP mı orası o hangar? TÜYAP galiba evet, değil mi? Evet, biz TÜYAP kompleksinin içinde büyük bir hangar ayrıldı bize ve burayı hem yaşam alanı yani böyle çadırları kurduğumuz... Aynı zamanda işte üretim alanlarımız, sergileme birimlerimiz, oturma, yeme, içme, işte salıncaklarımız falan böyle tam bir hem güzel vakit geçirebileceğimiz hem de birbirimizle bir arada diyalog kurarak bu tartışmayı beraber hani gece gündüz hiç durmadan sürdürebileceğimiz bir alan açıldı bize. Ki hı hı. aslında TÜYAP'da aslında başka yani ulusal, uluslararası ölçekte hani fuar organizasyonu yapan bir kurum. Hı hı. Bu kurumun çatısı aslında bize böyle bir yer ayrılmış olması bize başka ilginç deneyimler yaşatıyor çünkü bir yandan da ayıstı saytı yap için tacil ve bütün çalışanlarıyla da ile burada başka bir şey de iletişim süreci değişiyor yani onlar için de çok ilginç bir de, deneyime dönüştü çünkü bütün tıya'nın bahçesini bir heykel alanına da e, dönüştürdük işin mutfa e, hangardan da taşmış vaziyetteyiz wow e, seçim süreci ile ilgili de şöyle bir şey söyleyebilirim aslında işte resim e, fotoğraf heykel e, sinema ve daha böyle karışık işler yapan arkadaşlar var. Hı hı. Bu ilk deneyim olduğu için aslında biz biraz el yordamıyla hani ulaşabileceğimiz, bizim kendi hani hem akademiden hem de sanat alanından bildiğimiz bu hem deneyim çalışan hem de buna ihtiyaç duyan özellikle sanatçıları ilk aşamada davet etti ki bu aslında bizim için bir deney ilk olduğu için ne? bundan sonrasında çok daha farklı işte çok daha açık duyuruyla belki bir kurulla e, ...kolektif bir ekiple yine süreçlerini değiştireceğimiz... ...daha uzun zamana bir şekilde organize edebiliriz. Aslında bu atölyenin sonucunda göreceğiz. E, ama niyetimiz bunu sürekli tekrar etmek. Çünkü bu bir e, sergiye kadar devam edecek uzun soluklu bir şey... E, ...nasıl söyleyeyim... E, ...bu da bir deneyim süreci oluyor. Evet ve sergiyi de tamamlayacak bir süreçten bahsediyoruz. 35 kişinin birlikte e, ürettiği bu deneyin sonucunda galiba aynı zamanda. Peki ne zamana kadar evet. devam edecek şimdi 35... E, ...kişinin bu bir aradalığı diyeyim... ...ya da bu e, kolektif hal... ...TÜYAB'ın içindeki... Hı hı. ...aslında biz işte 1 Ağustos'ta başladık... ...25 hı hı. Ağustos'ta kadar burada yaşamaya... ...devam ediyoruz... Hı hı. Ee, ...yani sürekli buradayız zaten... E şeyi de söylemem gerekir. Aslında sadece İstanbul'dan sanatçılar yok. Van'dan, Marzin'den Diyarbakır'dan olan katılan sanatçılar var. Hı hı. biraz da dahakiye katıldıkları okullardan da bahsetmeliyim. Lütfen. İstanbul'da olan Marmara Mar Mar Üniversitesi, Mimar Üniversitesi ve şehirden katılımcılar var. Ankara'dan Hacettepe Üniversitesi'nden gelen arkadaşlar var. Bicile var, e, Mardin Açlıklu e, Van 100. Yıl Üniversitesi'nden katılanlar var. Yani biz böyle bir e, hani bütün Cehirlerden sanatçılara yer verilmesek de şu aşamada elimizin uzanabildiği, duyum aldığımız, ulaşabildiğimiz herkese davet etmeye çalıştık. Bir yandan da burada doğrudan yaşayan sanatçıların dışında bütün sosyal medyadan duyurduğumuz etkinlikler ve atölyelerin her biri ücretsiz ve herkesin katılımına açık. <Gülüyor> Hatta onlar için şey, kayıt bile tutmuyoruz. yani Kim buraya gelirse bir şekilde herkesin buradaki havayı solumasını, e, neyi yapmak istiyorsa burada gelip bir yerde böyle eklemlenmesini filan e, çok böyle arzu ediyoruz. Bir yandan da hmm. öyle bir süreçle gerçekleşiyor gerçekten. Hmm. E, bizim için de çok böyle ilginç ve e, eğlenceli, zevkli bir deneyime dönüştü. E, herkesi bekliyoruz. <gülüyor> e, evet yani Biraz... çok e, enteresan aslında hiç de şimdiye kadar olmamış bir süreçten bahsediyoruz. Yani bu e, kolektif çalışma, mesela Türkiye'de son yıllarda yükselen bir trend diyeyim, e, tırnak içinde ya da e, kolektivizme verdiğimiz a en azından sıkça konuşulan şeylerden bir tanesi. Bu da işte bir umuda da belki işaret ediyor. Biraz daha yükselmesine dair bir umut barındırıyor pek çok insan. Bunu da görmüş bir oluşumdan bahsediyoruz. Bu şeyin karşılığında oluşmuş bir şey gibi de geliyor bana deneyim. Türkiye'den ve Dünya'dan Sanatçı İnisiyatiflerinin katılımıyla enteresan bir hakikaten eylemlilik sürecinden bahsediyoruz. Peki Kasım'da başlayacak 10 ve 18 Kasım tarihleri arasında düzenleniyorlar sanat var değil mi? Evet, o zamana evet. giden sürecin hazırlığı e, diye yorumlayabiliriz şu anda olan şeyleri. E, evet. Peki e, bu şey nasıl senin izlenimin ne önde? Yani nasıl e, katılacak bir şekilde serginin içine bu e, pratik ya da hep beraber göreceğiz mi dersin? Yani nasıl izlenimler <gülüyor> alıyorsun? Hakikaten iş birlikleri mi kuruluyor orada? Biraz işin tırnak içinde dedikodu kısmını da e, <gülüyor> yani kabaca dedikodu ama aslında gerçek <gülüyor> o ilişki ağlarını merak ediyor. Onu nasıl anlatırsın sen? E şöyle söyleyeyim. Aslında tabii şimdi ben biraz daha yanlı gelebilirim. Koordinasyonu evet. yapan tarafta olduğum için hani böyle hep çok böyle belki Sesin çok neşeli ve böyle çok heyecanlandırıyorumdur Ve çok inanarak bahsediyorumdur. Muhtemelen oradan duyulan. Evet. Ee, bir yandan şunu gözlemliyorum. Ee, burada hani çok uzun bir zamanı her şeyle paylaşmak. Yani gündelik hayatın içinde. Hani burada mesela gidiyoruz yemek halinde birlikte çalışanlarla yemek yiyoruz. Mesela atıyorum yemek sırasına giriyorsunuz. Yemek sırasında işte yemek verirken, aşçı ile konuşurken bir bakıyorsunuz. Size karpuzdan ve tereyağından yaptığı heykelleri fotoğraflarını gösterebiliyor. Yani burada da böyle ilginç bir mutfak var öyle Söyleyeyim. Ee, bir yandan burada farklı illerden gelen farklı deneyimler yaşamış sanat alanıyla ilişkisi açısından insanların sanatçıların e, kendi ilişkilerinde, kendi bunu bir karşılaşma evreni olarak düşündüğümüzde e, böyle bizim nereye varacağını bilemediğimiz e, ama böyle umutla izlediğimiz e, çünkü bu buradaki beraber olma süreci sonrasında birlikte işler üretmeye, uluslararası internetçilerle ilişkiler kurmaya başka e, alanlarda kendini göstermeye kadar çok ilginç böyle büyük bir şeye varıyor, büyük bir resme varıyor diyeyim. Evet. Biz bunu 3 yıldır görüyoruz ve kocaman bir şeye dönüştük. Nasıl, nasıl söyleyeyim? Kocaman bir kolektife dönüşüyoruz aslında. Bu hani kolektif kelimesi de evet biraz söylediğim gibi biraz aşınmış bir şey Şeyi de var. Hı hı. Anlamı da var ama ben mesela dün benkilim e, tanışma sohbetleri yaptık mesela bütün katılımcılarla sabaha kadar çok uzun bir süre devam eden bir sohbetti. Mesela orada e, kolektif yani özellikleri kendi özelliklerini var ederek kolektif üretimin koşulları nasıl kurgulanır? Hı. Mesela bunları konuşmaya başladık. Yani kolektiflikte herkesin işte benliğini ya da işte öznelliğini erittiği ve tek tek bir ses üretmeye çalıştığı bir şey olmaktan ziyade herkesin tartışmasını, işte sanata dair yaklaşımını, üretimini, ortaya koyduğu, burada ortak noktayı bulduğu ya da farklılaştığı ya yeri de görüp buradan kendini ev, evirdiği başka bir sürece dönüşebiliyor. Yani bu böyle çok bir, büyük bir tartışma aslında ve buranın Hı -hı. ben hani bizim aslında gönlümüzde yatan her sene tekrar edilmesi gibi aslında bir okul gibi Hı -hı. Bu böyle bir mekanı sürekli kullanmak yani şu da çok önemli bir şey onu da çok böyle duyuyorum onlardan. Hani kendi atölyelerinde kendi küçük alanlarında bu tür büyük ölçekli işler üretmeye açık bir e, olanak yok. Evet. E, bir yandan e, hem burada büyük ölçekli işler üretip hem de hem mesela bir ressamın bir fotoğrafçıyla kendi işini tartışması birlikte üretmeye karar vermesi dönüp bir sinemacıyla e, başka bir şey ölçekle konuşuyor olması hı hı. E, yani bunlar böyle e, normalde kendi başlarını hayal edemeyecek e, bir tarafı sürüklüyor onları ve bu e, çok umut verici geliyor bana. Aslında yaptığımız iş yani sanat da bir şey aracı. Evet. E, hayatı daha farklı e, bir Nasıl söyleyeyim, yaklaşımla değerlendirmeye yol açan çok iyi bir araç. E, bu sınırlar da kayboluyor o yüzden Yani bizim buradaki tüyat çalışanlarıyla ilişkilerimiz de öyle Hepsinin bir şekilde güzel sanatlar eğitimi falan aldığı bir şeye yaklaştık Ve biz de şaşırıyoruz böyle Hani gelip işlerle ilgili yorumlar yapıyorlar konuşuyorlar Ondan sonra fikir beyan ediyorlar Bu sergide de böyleydi Zaten tüyat izleyicisi hı hı. diğer bütün e, sanat e, sergileme alanlarından farklı bir izleyicisi var Yani hem sert bir izleyicisi var e, Hem yaş kitlesi çok geniş ee, ve e, bizi şaşırtmaya bizi hep deneyime şatmaya devam edecek gibi görünüyor. Evet bir de 24 günden bahsediyoruz aslında tam bir e, deneyim yani küçük bir e, fikir de verebilir gerçek bir deneyime de dönüşebilir bir yani makul süreçten bahsediyor şöyle üç gün bir araya gelip dağılmak gibi de değil de hakikaten <gülüyor> böyle bütün iyi tarafların da kötü tarafların da belki ortaya çıkacağı şahane bir deneyimden de bahsediyoruz ee, biraz evet. önce söyledin aslında umulmadık topraklar ütopyalar ve e, şimdi geldiğimiz deneyim sürecinde e, karşıdan baktığımızda konuşmanın başında da biraz anlatmaya çalışmıştım ben. Bir şeyler çıkacağı, meselenin başka bir yere evrileceği ya da kendi yolunu aradığı çok belliydi karşıdan baktığımızda. E, bu Buradan sonraki süreçte neler olur? Yani oradaki örneğin şu anki deneyim sürecini e, bir tür sanat pratiği olarak ele alıyor musunuz siz de? Bunların hepsini ya da örneğin işte kamera kaydını alıyor musunuz? Ya da buradan bir şeyle karşılaşacak mıyız? Hakikaten e, sanat eserleri muhtemelen göreceksiniz. Yine çok kabaca söylüyorum ama e, evet. Oradaki içerideki süreçten Bir şey görecek miyiz sergide Örneğin Artist evet. 2018'de Evet şöyle söyleyeyim Şimdi bu sene e, daha farklı bir yöntem izledik hı hı. E, artist, sergisini, yani artist sergisinin Yani deneyim konulu artist sergisinin Kasım'da açacağımızda Biz mesela daha önce küratörlü sergiler açmıştık hı hı. E, Şimdi doğrudan İnisiyatiflerin yer alacağı sergiler Kurguluyoruz yani doğrudan inisiyatifler üzerinden olacağı için de Ağustos Atölyesi de kendi başına bir İnsiyatif olarak hmm. orada olacak ve aslında tam da söylediğim gibi sonuç ürünü oraya koyup hani e, sergilemekten ziyade biz burada nasıl bir yaşam kurduk? Ve bu 25 günün içinde neler tartışıldı? Belki eskizler, işte metinler e, daha çok daha e, işin e, buradaki yaşama kısmını gösteren bir kurgu yapmayı planlıyoruz. Aynı zamanda hani e, inisiyatiflerle yapacağımız çalışmalarda da yani hep e, bu işi bir şekilde sonuçta yani sergi dediğimiz orada 10 gün sergilenip sonra hmm. kapatıl, kapatılacak bir şeyden bahsediyoruz. Biz bunu hep o, o sınırlardan taşırmaya yani Ağustos Atölyesi de aslında biz sergi çalışmalarını 6 ay önceden başlıyoruz neredeyse. Evet. Ve o 6 ay içinde bütün o sergide yer alacak herkesle birebir toplantılar yapıyoruz kalabalık, tartışmalar yürütüyoruz. Bunu çok daha böyle formüle edip, evet. e, çok daha genişletmek, e, çok daha büyük zamanları beraber geçirmek için Ağustos Atölyesi bunu e, tetiklemiş, bunu aracılık etmiş oldu. Şimdi aslında burada sergideki arkadaş şey e, atölyesi deki arkadaşlar da sergiye kadar işlerini üretmeye, onu dönüştürmeye belki de devam edecekler. Yani biz bu işi böyle 10 güne sıkıştırmak hiçbir zaman istemiyoruz. Çünkü bu işin mutfağında çok daha derinlemesine, çok önemli karamsal tartışmalar var. İş hani sadece izleyici deneyimine varmadan önce hı hı. hem teorik düzeyde hem de praksis düzeyinde bize öğretecek çok şey olduğunu düşünüyoruz. Ki onu gündelik hayatta başka şeylere de sıçratıyoruz. Buradaki işbirliği ya da kolektif ortaklaşma bizim gündelik hayatımızda bir sürü şey değiştirip dönüştürüyor. Hı hı. Bu hep vurgulanması gereken nokta olarak bizde duruyor şeyi gelince Ayşin meselesine ben Ayşinciyim sözü tersi bir yandan <gülüyor> o yüzden böyle aslında hastalık derecesinde olacak şekilde her şeyi belgeleyip kaydetmeye çalışıyoruz. Çünkü biz hani 3 senedir bu işi yapıyoruz burada ama 27 yıllık bir deneyimi var bu alanda evet. ve bu aslında hani kurumları özgürleştirmek dediğimiz şey e, bir yandan buradaki gerçekleştiren deneyimi doğru aktarmanın bunu doğru ifade edecek belgeleri de kullanılıyor. E, yani oluşturmanın bize sorumluluğunu da hissettiriyor. O yüzden sosyal medyaya çok daha böyle e, belirgin bir şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Her sene e, katalogtan öte artist sergisinin kendi kitabını yapmaya çalışıyoruz. Hı hı. E, ve aynı zamanda hem görsel hem işitsel, hem işitsel her türlü malzemeyi e, biriktiriyoruz. Ve bunları da aslında e, önümüzdeki dönemde de farklı şekillerde değerlendirmek gibi e, bir takım hayallerimiz yine var. <gülüyor> evet yani çok kıymetli bir şeyden bahsettin aslında. Kurumları özgürleştirmek diyorsun. E, bu da belki vurgulanması önümüzdeki günlerde konuşulması gereken bir hadisizdir diyeceğiz zira e, hani sanatın sanatı bırak asya toplumun bu kadar birbirine geçtiği bir dönemde sanatın kurumlarda mı kalması, kurumlardan dışarıya mı adım atması yoksa kurumları mı özgürleştirmesi bir tartışma alanı olarak önümüzde duruyormuş gibi gözüküyor. Evet. Tam da burada örneğin deneyim teması işe yarayacak ya da önümüzde bir başka bakış açısı geliştirebilecek bir mesele gibi. Kendi özelliğini koruyarak kolektif süreç nasıl inşa edilebilir demiştin. Örneğin bu da öne çıkan şeylerden bir tanesi bana kalırsa bütün bu konuşmalarımızın içinde... Ee, ...eklemek istediğim bir şey olur mu... ...acaba senin Eda? Ee, zira şahane gidiyor tabii her şey ama... E, ...gerçekten sesin de... ...çok şahane geliyor o yüzden... ...hecanlamak mümkün de kendimi çok büyük bir hangarın içine kapattım. Bütün seslerden uzaklaşabilmek için. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden benim şu an duygum da burada çok farklı. Evet. E, şunu söyleyeyim sadece. Yani TÜYAP e, aslında bize bir şey vardı, Yani bize bir e, alan verdi ama o da ne olduğunu bilmeden verdi. Yani siz sadece bize güvendi ve siz özgürsünüz dedi. Hı -hı. Biz de orada hani e, bir, bir adım daha, bir adım daha derken hem alanımızı daha çok büyütmek, hem işler, onlar da bu işin nasıl üretildiğine tanık oldukça daha çok heyecanlı. Bu birbirini besleyen bir şeye dönüştü düştü. Evet. Yani bundan sonra daha da fazlasını yapacaklarına eminim. Çünkü onların da hayatları burada çalışma hayatları da etkileniyor bana kalırsa. Hı -hı. Onun dışında hani artist sergisi dışında e, biz büyük bir holun içindeyiz. Hani yarısı artist sergisi diğer yarısında galeriler de var. Evet. Ama artist sergisinin özelinde hani ticari kaygısı kaygı güdülmeden e, desteklenen bir yer olarak onu öne çıkarmalıyım. Ayrıca üniversitelerin yer aldığı ayrı bir hol var. Ee, onlar da şimdi tematik çerçeve bağlamında bu sene e, üretecekler. Yani böyle her şey birbirine eklemlenerek devam ediyor. Yeter ki hani e, biz bir, biraz deli işi olarak başladık buna ama bir yandan da hani e, hep biz de burada olacağız diye bir şey yok. Bu deneyimi burada olan şeyi büyütmek yaymak, sıçratmak hepimizin bence sorumluluğu diye düşünüyorum. E, TÜYAP iyi bir şey oldu bunun için. E, başlangıç noktası. E, ve bunu başka alanlarda da talep etmeli. E, bunun için mücadele etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü sanat sadece sanatçılara ait bir şey de değil. E, Hepimizi etkileyen bir şey. Hepimizin düşünsel dünyasında önemli bir e, zemin noktası. O e, o yüzden de bunun kıymetini bilip e, bunun için uğraşmaya devam etmeli hep beraber diye düşünüyorum. Çok ismini anladığım insan var. Yani e, aslında bizim sosyal medyamıza girerse herkes onları görebilirler. Hı -hı. Tasarım kooperatifi burada mesela Hukandar'ın mimari tasarımını yaptı bu güzel alanları yarattı. Grafik tasarımlarımızı Emrah Bakçay yaptı Onun dışında bir, bir sürü etkinliğimiz var Makro otelesi yapacağız ee, Orhan Cem Çetin e, var Tiyatrocu Özgür Erkekli Oyun atölyesi yapacak örneğin Doğaçlama atölyemiz var Ceylan Dizdar Bunları da kısaca söyleyeyim. Çok tamam. da zamanınızı... E, şey Akam bir program var bu arada değil mi? Yani insanlar gelip e, bu forumlara, bütün bu atölyelere evet. de katılabiliyorlar dışarıdan evet. aslında. Sanat evet, hepimizin aynen. derken. Burada şeyde, yani kayıt falan da almıyoruz dediğim gibi atölyelere. Herkes Hı -hı. açık, herkes gelip istediği gibi zaman geçirebilir. Gelsin, hani havasını koklaması bile yeter. E, çünkü e, hani... Çok böyle zengin bir ortam da oluyor. Çok ilginç diyaloglar yaşıyoruz. Ve hepimizi besleyen bir şeye dönüşüyor. Bu arada şey etkinlik programının içinde e, sanatçının da oldu. Eğer olduysa isimli bir söyleşimiz de var. Oğuz Karayemiş yapacak. Ve Fuat Ercan'ın bir e, ekonomi ve deneyim ilişkisi üzerine hmm. sunumu olacak. Bir de Eran Sulamacı psiko coğrafya söylesi yapacak. Bu, bu sefer de Beylikdüzü hangardan çıkıp aslında Beylikdüzü deneyimini farklı türlü yaşayacağımız bir şeye... E, varacağız. Tabii ki ismini e, söylemediğim çok kişi var. Bu e, bize aslında alanı yaratan isimlerden bir tanesi de İstanbul Sanat, e, yani yap Sanat Fuarı'nın genel koordinatörü Ümit Onu Ona da çok teşekkürlerimizi sunmak istiyorum ben. E, çünkü çok böyle bize şey yaptı, Ne söyleyeyim, çok büyük bir alan açtı. E, onun dışında ismini söylemediğim herkesden de e, özür diliyorum. E, bize programımızda yer verdiğiniz için de çok teşekkür ediyorum. E, sergimize de bekliyoruz sizi ayrıca. Evet, evet. Yani de bekliyoruz. Biz e, takip edebildiğimiz kadar etmeye çalıştık işte dediğim gibi üç yıldan beri. E, bu, bu süreci görmek göz yaşartıcı. <gülüyor> Hatta <gülüyor> karşıdan bakınca çünkü gerçekten e, güzel bir şeyden bahsediyorsun. İyi bir his e, en azından şimdi hissettiğim de öyle. E, deneyimi bir kavram olarak ele almaya çalışıyorsunuz ve bu yıl 28. kez Kapılarını açacak artist Onun içinde 3 yıldır devam eden Bir başka aşama olarak da e, Artistin bu aşamasını konuşmuş olduk e, Eda Yiğit e, Koordinatörlerden biriydi 35 genç sanatçının yer aldığı Bir e, buluşma Ağustos Atölyesi de şu anda devam ediyor TÜYAP'ın içinde hangarda Efendim katılmak isterseniz e, Hepinizi çağırdı sizler de duydunuz Sevgili dinleyenler Eda Yiğit çağırmış oldu e, Bunun dışında biz de izlemeyi sürdüreceğiz çok teşekkürler ben teşekkür ederim. Gör Görüşmeler güzel. Evet Eda konuştuk. Artistin içinde heyecan verici deneyimler gerçekleşiyor şu anda. Onlara e, canlı bağlanmış olduk ve bir nabzını duyduk buradan. Şimdi de haftanın albümüne dönelim. Unknown Mortal Orchestra çalıyor şimdi arkada. Bu hafta bize eşlik eden Yeni Zelandalı Psychedelic Rock grubu e, Ruben Nielsen ve e, Jake Portrait'ten oluşmaktan. Şimdi Sex and Food albümlerine geri dönüyoruz. Everyone acts crazy nowadays.